Mavi Dağların Prensesi Evvel zaman içinde çok sık ve karanlık bir ormanın derinliklerinde büyülü bir saray varmış. Bir gün iki adam o ormanda yollarını kaybetmişler. Neredeyiz? Bütün gün yürüdük ama hala bu ormandan çıkmanın yolunu bulamadık. Eve gidebilecek miyiz? Merak etme dostum. Acıktık ve yorulduk. Hava kararıyor. Bu gece dinlenelim. Yarın çıkış yolunu bulacağımızdan eminim. Buranın karanlık bölgelerinde ne tür vahşi hayvanların gezildiğini kimse bilemez. Yerde uyuyamayız. İşte orada güvende oluruz. Ağaç yeterince yüksek ve dalları Üzerinde rahatça yatabileceğimiz kadar geniş. Orada vahşi hayvanlara karşı da emniyette oluruz. Böylece korkmuş, yorgun ve aç iki adam, vahşi hayvanlardan korunmak için geceyi ağacın üstünde geçirmişler. Sabah güneşin ilk ışıklarıyla beraber ağacın dallarından bir saray görmüşler. Birlikte ona doğru yürümüşler. Burası da neresi? Hem de ormanın ortasında. Belki orada bize çıkış yolunu gösterebilecek birini bulabiliriz. Belki yiyecek içecek verebilirler. Hadi gidelim. Adamlar kısa süre sonra düğülü sarayın kapısına ulaşmışlar. Etrafta kimseler yokmuş. Biri bir çan bulmuş ve çalmış. Çanı çalar çalmaz kapı kendiliğinden açılmış. Şaşıran iki adam içeri yürümüşler. Hoş geldiniz. Yorgun ve aç olmalısınız. Lütfen oturun. Ve bu uzun zaman devam etmiş. Saraya gelen insanlar, sonunda hiç uyanamayacakları bir uykuya dalmışlar. Bir gün aynı ormanda bir prens kaybolmuş. Aynı ağaçta uyumuş, ertesi sabah büyülü sarayı görmüş ve ona doğru yürümüş. Çanı çalar çalmaz, kapı açılmış ve prens içeri girmiş. Hoş geldiniz. Yorgun ve aç olmalısınız. Oturun. Ee, kimsiniz? Ve bu sık karanlık ormanın derinliklerinde ne yapıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Siz kaybolmuş ve yorgun bir yolcusunuz. Tek istediğinizin en kısa zamanda eve ulaşmak olduğunu biliyorum. Tavırlarınız çok tutuk ve bana çok iyi davranıyorsunuz. Hanımefendi, başınız dertte falan mı? Size yardımcı olabilir miyim? Neden yemiyorsunuz? Yorgun ve aç değilsiniz. Biraz dinlenin bayım. Sizin iyi olduğunuzdan emin olmadan asla dinlenemem. Sizin gibi bir hanımefendi neden karanlık bir ormanda yapayalnız durur ki? Lütfen söyleyin. Bir terslik olduğunu biliyorum. Nasıl yardım edebileceğimi söylemeden asla dinlenmeyeceğim. Prens bu sözleri söyler söylemez her şey değişmiş. Bu saraya yüzlerce adam geldi. Yiyecek, barınak ve yardım istediler. Ama hiçbiri bana benimle ilgili soru sormadı. Ta ki bugüne dek. Bana göstermiş olduğunuz bu basit ilgi ve alakayla 16 yıldır bana yapılan lanetli büyüyü bozdunuz. Teşekkür ederim. Büyü mü? Başka bir şey söylemeden önce bir görevim var. Hepsi evlerine ve ailelerine ulaşacak. Burada neler oluyor? Her şeyi size yarın anlatacağım. Ama şimdi gitmeliyim. Yarın sabah dönmüş olurum. Ben yokken onunla ilgilenin. Yarın sabah saat dokuzda görüşürüz. O zaman lütfen uyanmış ve hazır olun. Hoşçakalın. Prens bütün gece büyülü prensesi düşünmüş. Çaresizce ve umutsuzca ona aşık olmuş. Tekrar görmek için sabah bile bekleyememiş. Ama başkasının aklında farklı şeyler varmış. Uşak prensin ceketini hazırlarken içine prensi uyutacak bir iğne yerleştirmiş. Neredesin sevgilim? Prens nerede? Onu hazırlamaya çalıştım ama uyanmak istemedi ve hala uyuyor. Ne? Bu nasıl olabilir? Madem uyumuyor, o zaman nerede? Gidip kendiniz bakın. Lütfen, yarın aynı saatte geleceğimi söyleyin. Kalkmış ve hazır olmazsa beni bir daha asla göremeyebilir. Söylediğinizi yapacağım, Leydim. Prens, prenses geldiğinde uyuyakaldığını öğrenince dehşete düşmüş. O gece uyumamaya kararlıymış. Ama gün doğarken yine aynı şey olmuş. Uşak bir kez daha ceketine iğne takmış ve prenses gelirken yine prensin uyuyakalmasını sağlamış. Nerede o? Neden beni burada beklemiyor? Yine uyanmak istemedi Leydim. Ne? Bu nasıl olabilir? Madem uyumuyor, peki o halde nerede? Kendiniz bakın. Bakamam. Onu bir daha asla göremeyeceğim. Lütfen bunu ona verebilir misiniz? Söylediğinizi yapacağım Leydim. Uşak kılıcı prense vermiş. Prens aşkını bir daha göremeyeceğini düşünüp dehşete kapılmış. Parçalanan yüreği pes etmeyi reddediyormuş. Aylarca ormanda dolaşmış. Birinin ya da bir şeyin sevdiği prensesi bulabilmenin yolunu göstermesini dilemiş. Bir gün ormanda dolaşırken dikenlerin arasından geçiyormuş ve pelerini takılmış. Kendini kurtaramayınca pelerini kılıçla kesmiş ve güneş kılıca vurunca kelimeler ortaya çıkmış. Mavi dağların prensesi mi? Mavi dağlar mı? Onu bulacağım yer orası. Ama nerede bu dağlar? Kim yardım eder? Prens ormanda dolaşırken mavi dağları kimin bilebileceğini düşünüyormuş. Bir gece tuhaf bir kulübeye rast gelmiş. Yaklaşıp kapıyı çalmış. Yiyecek istiyorsan üç kez çal. Dinlenecek yer istiyorsan üç kez çal. Ama bilgi istiyorsan uzaklaş. Ne tür bilgi istiyorsun? Mavi dağların yerini öğrenmek istiyorum. Bak sen! Bunun için içeri gelmeli, yemek yemeli, gece uyumalısın. Ve sabah her şeye dair kitabımı açıp sana... Mavi dağların yerini söylerim. Anlaştık mı? Bana söylediğin her şeyi yapacağım. Yeter ki mavi dağların yerini söyle. Pekala. içeri gir. Prens keşişle yemiş ve evinde uyumuş. Sabahın ilk ışıklarıyla prens uyanmış ve dışarı çıkmış. Bak sen! Demek kalktın bile. Mavi Dağların yerini söyleyecektin bana. Çok azimli bir adamsın. Bu çok iyi. Evet bir bakalım. Nerede? Hayır. Burada Mavi Dağların hiç sözü edilmiyor. Ama geçmesi gerek. Mavi Dağların prensesiyle tanıştım ben. Umudunu kaybetme. Her şey kitabında, bu kitapta olmayan şeylerin cevaplarını nasıl bulabileceğin hakkında da bilgi bulunur. Bekle. Ve bu da 12.367. sayfada. Evet, kuşlar. Kuşlar mı? Evet, kuşlar gökyüzünde, vadilerin ve dağların üzerinde uçar. Eğer böyle bir yer varsa ancak kuşlar bilir. Gökyüzündeki tüm kuşları çağırıp nereden geldiklerini sorabilirim. En azından biri mavi dağlardan geliyor olmalı. Hadi o zaman. Lütfen yap. Keşiş kulübesinden çıkmış ve gizli bir büyü mırıldanmış. Kısa süre sonra gökyüzü farklı türlerden kuşlarla dolmuş... Her birine nereden geldiklerini sorarken önüne konmuşlar. Ama hiçbiri mavi dağlardan gelmiyormuş. Kuşlar teker teker havalanmış. Bence mavi dağlar diye bir yer yok. Ama olmalı, mecbur. Ben mavi dağların prensesiyle tanıştım. Sen mi çağırdın? Neden bu kadar geciktin? Mavi dağlarda çok güzel bir müzik çalıyordu. O yüzden çağrını tam duyamadım. Sen mavi dağlardan mısın? Evet. Prenses yarın sihirbazın oğluyla evleniyor. Ne? Zavallı prenses. Yıllar önce sihirbaz onu oğluyla evlendirebilmek için büyü yapmıştı. Oğlumla neden evlenmiyorsun sen? Akıllı, yakışıklı. Bu dünyada sana daha uygun biri yok. Ama ben onu sevmiyorum. Sevgi nedir? Hiçbir anlam ifade etmeyen bir kelime mi? Sözüne ettiğim bu sevgi nerede bulacaksın? Sevgi her şeydir ve gerçekse nerede olursam olayım beni bulacak. Bunu kanıtlamaya hazır mısın? Evet. O zaman peki bu krallığa büyü yapacağım. Zaman 16 yıl boyunca duracak. Bu arada karanlık ve sık ormanın derinliklerindeki büyülü sarayda kalacaksın. Prenses olarak değil, peçeli bir kadın olarak sarayla ilgilenecek tek uşağın olacak. Eğer gerçek aşk diye bir şey varsa, aşkın gelip seni büyülü sarayda bulacak. Yorgun ve aç olacak. Yüzünü göremeyecek ama senin için endişe edecek. Güvende olduğundan emin olmadan yemeği ve içmeyi reddedecek. Böyle bir adam saraya geldiğinde büyü bir anda bozulacak prenses. Kabul ediyorum. Hepsi bu değil. Büyü bozulur bozulmaz ondan ayrılacaksın ve arabanla buraya geleceksin. Eğer bu adam gerçek aşkınsa seni düşünmekten uyuyamayacak. Ertesi sabah onu seni beklerken bulacaksın. Evet, kabul ediyorum. Ve 16 yılın sonunda gerçek aşkı hala bulamazsan... <gülüyor> Benim oğlumla evleneceksin prenses. Evlenirim. Madem öyle gidip büyünün hazırlıklarını yapayım. Baba... Ya gerçek aşkını bulursa ne olacak? Bu yüzden seni onunla yolluyorum. Bu ile gerçek aşkının uyumasını sağlayacaksın. Onun hizmetkarı olacaksın. Zavallı prenses oyuna getirildiğini bilmiyor ve yarın 16 yılın bitiminin ilk günü. Söz verdiği üzere sihirbazın oğluyla evlenmek zorunda. İyi kuş, lütfen beni ona götür lütfen. Beklediği kişi benim zaten. Lütfen. Seni sırtımda nasıl taşıyabilirim? Ve sana nasıl inanacağım? Bu büyülü bir kalıcı. Uçan bir araba çiz, ben de seni mavi dağlara götüreyim. Prens kendine söyleneni yapmış. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kanıta ihtiyacın var. Bunu al. Bu kesede doğruluk tozu var. Kime serpilirse doğruyu söylemek zorundadır. Araba tüm dağları ve vadilerin üzerine çıktığında prens mavi dağları tam önünde görmüş. Kartal, beni hemen prensesin olduğu yere götür. Hadi. Prenses hayır diyemezsin. Oğlumla evlenmek zorundasın. 16 yıldan beri adil biçimde evlenmek için bekliyor. Evet bekledi ama adil biçimde değil. Ne demek istiyorsun? Saraya gönderdiğin uşaktan ve ona verdiğin iğneden. Hikaye, hikaye anlatıyor. Elinde nasıl bir kanıt var? Kanıtım sensin. Evet, uşak benim oğlumdu ve prensi her görmeye gittiğimizde onu uyutmak için oradaydı. Prens gerçek aşkınız ve ben bütün krallığı kendim için isteyen kötü niyetli bir sihirbazım. Bu yüzden oğlumla evlenmeni istedim. Beni hapse attır ve prensle evlen. Peki, bir daha kötülük yapmaman için senin sihirbazlık yeteneğini nasıl yok edebiliriz? Asamı alın yeter. Sihirbaz hapse atılmış. Prens ve prenses büyük bir törenle evlenmiş. İkisi de sonunda gerçek aşklarını bulmuşlar. Aşkım, bana inandığın için teşekkür ederim. Eğer kılıcın olmasaydı seni asla bulamayabilirdim. Uşak uyuduğunu söylediği zaman yüreğim beni sevmediğine bir an bile inanmadı. Ben de sana ipucu bıraktım ve seni bana getirecek bir yol bulacağından emindim. Ve kalbim yanılmamış. Gerçek aşk nerede olursan ol, seni buluyor. Prens ve mavi dağların prensesi birlikte yaşamış, gerçek aşkı tadarak sonsuza dek mutlu mesut yaşamışlar.